Aysız, yıldızsız, zifiri karanlık bir geceydi. Alçak ağır bulutlar kaplamıştı göğü. Yazın geceleri yol almak genel olarak daha iyidir. Ama normal şartlarda olsaydı, yoluk kaybetmek endişesiyle, böylesine karanlık bir gecede yola devam etmek riskine girmezdik yine de. Çünkü Deştilut'un sert, çakıllı toprağı üzerinde iz tutmuyordu. Eski zamanlarda İran kralları, bu tür çöllerde kervan yollarını belli etmek için, işaret kuleleri dikerlermiş. Fakat geçmişe ait iyi ve güzel diğer pek çok şey gibi, bu işaret kuleleri de uzun zamandan beri yok olup gitmişler. Aslında bunlara gerek kalmadığı da söylenebilir. Çünkü yüzyılın başında İngilizler tarafından yapılan ve Hindistan sınırından başlayıp Deştirut'u geçerek Kirman'a kadar uzanan Hint-Avrupa telgraf telleri de seçilebiliyordu. Nitekim korktuğumuz başımıza gelmişti. Yarım saatlik bir yürüyüşten sonra, yol göstermek üzere önden giden jandarma, ansızın tebesini dizginleyerek durdu ve Ali aya utanarak durumu bildirdi. ''Hazret, telgraf tellerini göremiyorum.'' Bir an hepimiz sessiz kaldık. Telgraf sisteminin gösterdiği yol boyunca çok seyrek aralıklarla da olsa, su kuyularının bulunduğunu biliyorduk. İnsanın bu durumda yolunu kaybetmesi demek, Ahmet'in efsanevi kervanı gibi, kaybolması demekti. O an Ali A, her zamanki tavrına uymayan bir tarzda, insanın nedenini kolayca rakıya ve afyona bağlayacağı bir öfkeyle parladı. Piştovunu çekip gürledi. Söyle. Nerede telgraf telleri? Nasıl kaybedersin ulan? Seni köpe seni. Biliyorum. Biliyorum. Siz o eşkiyalarla birlik oldunuz. Bize yolumuzu kaybettirip susuzluktan öldürecek. Sonra da leşimizin başına çöküp kolayca soyacaksınız, öyle mi? Haksız bir suçlamaydı bu. Çünkü bir beluci, ekmeğini tuzunu yediğine asla hıyanet etmezdi. Teğmenin suçlamalarıyla apaçık incinen jandarmalar, suçsuzlukları konusunda bizi temin etmeye çalışsalar da, Ali Ağa bir türlü yatışmak bilmiyordu. Kesin, kesin. Karnım tok bu laflara. Bana çabuk telleri bulun. Yoksa hepinizi teker teker muhlarım. Sizi köpeğoları sizi. Karanlıkta yüzlerini göremiyordum. Fakat bu özgür belucilerin kendilerini ne kadar aşağılanmış hissettiklerini tahmin edebiliyordum. Artık cevap vermek gereğini bile duymuyorlardı. Sonra içlerinden biri, biraz önce bize yol gösteren beluciyi, ansızın gruptan ayrıldı. Devesini kamçılayarak karanlığın içinde dört nala gözden yitti. Nereye? ...diye bağırdı Ali Ağa. Ve cevap olarak, belirsiz bir iki sözcük işitildi öteden. Birkaç saniye süreyle uzaklaşan devenin yumuşak ayak sesleri işitildi. Sonra bu sesler de geceye gömüldü. Daha bir dakika öncesine kadar, Belüci jandarmaların masum olduklarını düşünmeme rağmen, Şimdi bir şüphe girmişti içime. Eşkıyalara gitmiş olmasın? Demek ki, Ali Ağa haklı. Ali Ağa'nın... Piştovunun emniyet mandalını açtığını işittim ve ben de aynı şeyi yaptım. İbrahim uzanıp kara binasını aldı eğerden. Develerin üzerinde kımıldamadan oturuyorduk. Develerden biri tısladı. Jandarmalardan birinin tüfeğinin dipçiği eğere dokundu. Dakikalar geçmek bilmiyordu. İnsanların soluk alıp verişlerini işitebiliyordunuz. Sonra, sonra birden uzaklardan bir haykırış koptu. Bu ses bana sadece o diye anlamsız bir nida gibi geldi. Ama beruciler bir şey anlamışa benziyorlardı. İçlerinden biri ellerini ağzına siper edip, karşılık olarak Beluci dilinde bir şeyler bağırdı heyecanla. Uzaktan bir ünleyiş daha. Jandarmalardan biri Ali dönüp Farsça, Teller, hazret, telleri bulmuş, dedi. Gözleri sevinçten ışıl ışıl parlıyordu. Gerilim çözüldü. Rahatlamıştık artık. Zaman zaman ünleyip bize yol gösteren görünmez rehberimizin sesini izleyerek yola devam ettik. Ona yetiştiğimizde eğerinin üzerinde doğrulup eliyle karanlığın içinde bir yere gösterdi. İşte orada teller. Ve gerçekten de biraz daha ilerleyince bir telgraf direğiyle karşılaştık. Ali Ağa'nın o an yaptığı şey gerçekten tam ona özgü bir davranıştı. Telleri bulan askeri belinden kavrayıp kendine doğru çekti. Ve eğerin üzerinden uzanarak onun iki yanağını öptü. Benmişim Köpoğlu. Kardeşim, sen değil. Bağışla beni. Sonradan öğrendim ki telleri bulan beluci çöllerin bu kestirişli çocuğu, bir mil uzaktan rüzgarda titreşen tellerin sesini duyuncaya kadar çölde zikzaklar çizerek ilerlemişti. Şimdi de hafif bir tınlama altında yürüdüğümüz şu anda bile bu tınlamayı ancak zar zor işte biliyordum. Karanlık gecede yavaş yavaş temkinle ilerliyorduk. Görünmez bir telgraf direğinden bir ötekine, Jandarmalardan biri daima ileride gidiyor, Önüne çıkan telgraf direğine, Her seferinde eliyle vurarak bizi çağırıyordu. Yolumuzu bulmuştuk bir kere, Kaybetmeye hiç niyetimiz yoktu. Hatıralardan silkinip çıkıyor, Ve yeniden Ali Ağa'nın mektubuna dönüyorum. Yerbayla'a terfi etmekle bu hakir, Erkanı harbiyeye tayin edilmiş oldu. Ve tabii bu durum, ey sevgili dost, bir taşra şehrindeki garnizon hayatından daha çok hoşumuza gitti. Eminim öyle olmuştur. Ali Ağa başkent hayatına ve bu hayatın karmaşık örgüsüne, entrikalara, özellikle de siyasi entrikalara karşı her zaman ateşli bir düşkünlük göstermiştir. Ve nitekim mektubunda da Tahran'daki siyasi atmosferi tasvir ediyor perde arkasında dönen bitmez tükenmez çekişmeleri, yabancı güçlerin İran'ı bu büyük ve yetenekli halkı kendi meselelerine sahip çıkamaz bir durumda, sürekli bir huzursuzluk içinde tutmak için, öteden beri uygulaya geldikleri ince ve girift manevraları, çirkin oyunları sayıp döküyor. Şu günlerde İngiliz petrol şirketi sık sıkboğaz ediyor bizi. İmtiyaz süresini ve dolayısıyla bizim kölelik günlerimizi uzatmak için, Hükümete yapmadığı baskı kalmıyor. Çarşıda pazarda çeşitli söylentiler dolaşıyor. Bu işin sonu nereye varacak Allah bilir. Çarşı doğulu ülkelerin politik hayatında her zaman büyük bir rol oynamıştır. Bu olgu bütün zamanlar boyunca milli değerleri tehdit eden her türlü çöküşe karşı göğüs gelen İran halkının direngen kalp atışlarına sahne olan Tahran Çarşısı için özellikle doğrudur. Ali Ağa'nın satırları arasında hemen hemen bütün şehre dal budak salmış olan bu muazzam çarşı, bütün canlılığıyla sanki daha dün görmüşüm gibi yeniden gözümün önünde canlanıyor. Yüksek kubbeli tonozlarla örtülü geçitler ve hücrelerden oluşan ve alaca karanlık içinde sayısız koridorlarla şehrin içlerine doğru ilerleyen bir labirentler dünyası. Ana çarşıda. da, Ucuz mallarla dolu küçük, karanlık çardakların yanında, gün ışığı alan kapalı avlularda, içinde Avrupa ve Asya'nın en pahalı, en nadide ipeklilerinin satıldığı mağazalar yer almaktadır. Elbiseci dükkanlarının yanında, içleri telkâri işlerle dolu kuyumcu tezgahları, gümüşçü tezgahları bulunmakta ve onların yanında da Buhara ve Hindistan işi rengarenk kumaşlar, halıcı dükkanlarında sergilenen paha biçilmez İran halılarıyla, bir renk cümbüşü oluşturmaktadır. Halılar, sizi düşler ülkesine alıp götüren halılar, süre avları, at üstünde karanlık ormanlarda tekinsiz geyiklerin peşinde, ölümün nazlı bakışıyla karanlık bir kadere doğru sürüklenen küçük şehzade ve uçurumlarda, kaya diplerinde ölümün tehdit edici figürleri, aslanlar, kaplanlar, leoparlar, has bahçelerde, havuzlar, fıskiyeler, Kurumlu tavus kuşları, Ve dumanlı korularda aholar. Ve halıların biraz ötesinde, Cam tezgahların içinde, Yanıp sönen ışıkların altında, inci gerdanlıklar, Elmas gerdanlıklar, Çeşit çeşit çeyiz eşyası, Dikiş makineleri, Siyah, Matemli şemsiyeci dükkanları, Ve hemen yanında, Horasan işi sarı işlemeli kuzu kürkleri, Bütün bunlar, Ucu bucağı görünmeyen büyük da Ucu bucağı görünmeyen, Tek bir mağazanın vitrine dizilmişçesine karma karışık, iç içe bir renk ve ışık çağlayanı görünümünde. Her türlü zanaat ürünü ve ticari emtianın bir arada bulunduğu bu karmaşık ana labirente açılan sayısız yan geçitlerde dükkanlar iş kollarına göre gruplaşmış bulunmaktadırlar. Sözgelimi bu geçitlerden birinde görünüme hakim tabakalanmış kırmızı deriler ...ve havayı dolduran keskin deri kokusuyla... ...saraç dükkanları kümelenmiştir. Bir başkasında da terziler. Terzilerin bulunduğu geçitte... ...hangi hücrenin önünden geçseniz... ...içeriden harıl harıl çalışan dikiş makinelerinin... ...sesini işitirsiniz. Bu dükkanların önünde... ...hepsi de aynı model... ...hemen hemen aynı renk elbiseler asılıdır. Öyle ki... ...yürüyüp birkaç dükkan öteye geçseniz bile... ...başınızı kaldırıp da baktığınızda... ...kendinizi bir an... Hala o ilk dükkânın önünde sanırsınız. Çarşının birçok bölümünde aynı hisse kapılırsınız çoğu zaman. Fakat bunun yine de genel bir yeknesaklıkla ilgisi yoktur. Çünkü çarşıyı yüzlerce kez dolaşsanız bile, yabancının başını döndüren, ona huzursuz bir bezginlik veren bu hep aynılığın, görünüşteki bu değişmezliğin ötesinde, yine de yeni dalgalarla, yeni titreşimlerle her an şeklini değiştiren bir okyanusun ortasında, Bütüne hakim, zapt edilmez bir görüntü, bir renk ve ışık bolluğu içinde yüzdüğünüzü belli belirsiz hissedersiniz her sefer.